Evet biz geçen hafta sakalın kesilmesinin bidat olduğu üzerine durmuştuk. Ayetleri, hadisleri tam manasıyla vermemiştik. Onu tamamlayacağız um, inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi diyor ki: "Faida nahițukum an şeyin, faida nahițukum an şeyin, fajtani bu. Vaida amartukum bi şeyin, fakat minhu masatagatun." Yani sizi bir şeyden sakındırırsam, ondan sakınınız size bir şey emri dersem o emretmiş olduğum şey, gücünüz nispetinde onu yapmaya çalışınız. Ve tabii ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadislerde göreceğimiz gibi yani sakıl, sakalın kesilmesi konusunda kesin yasa var. Ve burada diyor ki ittiba iki çeşittir diyor. Birincisi diyor vacip olan ittiba, ikincisi diyor vacip olmayan ittiba. ''Vacib olan ittiba'ı yeter an terkihi el-iqab'' diyor. ''Vacib olan ittiba'ı yani aleyhisselatü sünneti konusunda o şeyi terk ederse onda ne var? İqab var. Yani Allah Celle Celal tarafından <gülüyor> İqab var. Tabii ki İslam devletinin kurulu olduğu yerlerde ''hülül emir'' ''hülül emir'' gerekirse yani İslam ümmetinin halifesi gerekirse mesela bu gibi aykabları dünyada da verebilir. Örneğin İmam Malik rahim Allah döneminde bazı şahıslar bıyıklarını ustrayla kesiyordu. Biz geçen hafta buna değindik. Bazı Müslümanlar bıyıklarını usturayla, yani sıfalarını bırakıyorlar. Bıyıklarını usturayla kesiyorlar. Ve İmam Malik rahim Allah, bir fetva çıkardı. Yani kim bıyığını bıçak ile yani ustura veya tacilet ile keserse ona ceza veriyor, tezir veriyor. Yani sope cezası. Tabii ki Ölül Emir, İslam ümmetinin halifesi olduğu zaman ve e, sakalı kestiği zaman veyahut da sakalıyla kestiği zaman gerekirse Ölül Emir, yani İmam, İslam ümmetinin halifesi gerekirse o kişilere ceza verebilir tabii. Burada diyor ki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 Tıpkı mesela sünnetler, namazlardan önceki sünnetler veyahut da sonraki sünnetler gibi. Ve burada diyor ki, ve Vesselam İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayetlerinde Enhiku şevarib ve a'fulliha. Enhiku şevarib. Ve burada Enhiku şevarib deyince bazı şahıslar Enhiku ay, usrayla veyahut taciletle e, tıraş edin diye anladılar veyahutta anlıyorlar ve geçen hafta demiştik buna değinmiştik bazı yani tarikata bağlı bazı muslümanlar veyahutta cemaat da' ve tebliğ denilen bir cemaat onlar da genelde bu gibi şeyleri yapıyor yani bıyıkları böyle bıçakla yani ustra ile ustra bıçağı ile ve bu kesinlikle bıçakla demiştik ki bıçakla sıyırmak kesinlikle bidaattır. ve Selam döneminde kesinlikle bıyıklar bıçak ile yani usra ile veyahut da ile kesinlikle hiçbir sahabi Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı gibi hiçbir sahabi, hiçbir tabi sıyırmıyordu. Ne yapıyordu? Makasla kesiyorlardı. Tamam mı? Yani böyle cildin gözükebileceği şekilde. Bazıları da olduğu gibi bıyıkları kesiyorlar. Şu kırmızı dudağın üzerine alıyorlar. Yani kırmızı dudağın gözükeceği şekilde. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam hadis-i diyor ki من لم يأخذ min شاربه felse منه yani bıyıkları bıçakla, tıraşla e, tıraş etmek bidat olduğu gibi aynı zamanda bıyıkları kırmızı dudak üzerine bırakmak yine bidattır. Ve özellikle bu zamanda bu zamanda geçmişte müşriklerin adetleriydi. Bu zamanda da komünistlerin veyahut ateistlerin veyahut da e, onların kuyruklarını sallayan bazı siyasi grupların adetleridir diyor ki en hükü şevâribu a'fü'l-lihâ ve İmam-ı Müslim'in bir lafzında diyor ki ahifü şevârib ve buradaki ahifü bazı şahısların anladığı gibi değil ahifü ey kırmızı dudak üzerine sarkılan bıyık kılları alınız şöyle tamam mı? Dolayısıyla geçmişte selef halimleri kimisi makasla alıyordu cildin gözükeceği şekilde Ya yani şimdi benim bıyıklarımı aldığım gibi kimisi de sizin yaptığınız gibi böyle bıyıkları olduğu gibi bırakıp sadece kırmızı dudak kuzenesi saklanan e, kılları alıyorlardı. Çünkü bu kırmızı dudak mutlaka gözükmesi lazım. Çünkü Esther Stream diyor şu bıyıklarından almayan bizden değildir. Men lem ya'ud min sharibi feles menne. Ay buradaki feles menne manası ay felsele sünnetine. فَلَيْسَ مِنَّ Demek ey, bizim dinimizden veyahut da bizim dinimize tabi değildir demek değil. Buradaki فَلَيْسَ مِنَّ اَيْلَيْسَ عَلَى سُنْنَةٍ Güzel kılmak. Peki buna uymamak hocam e, ceza gerektirir mi? Allah, Allah kalır. Allah'a sevecenin katında. Bu artık Allah'a kalır. Masiyet olduğu için biliyorsunuz. Masiyet, büyük masiyet var. Küçük masiyetler var. Küçük masiyetler de geçen hafta değinmiştik. Küçük günahlar namaz ile diğer namaz cemaatla kılındığı zaman bu iki namaz arasında yapmış olduğu bütün küçük günahlar ikinci cemaatle kılınan namaz o günahlara kefarettir. kefarettir. Örneğin fecir namazını kıldı cemaatla. Öğle namazını kıldı cemaatla. Bu iki namaz arasında yapmış olduğu bütün, bütün küçük günahlar öğle namazı cemaatle kıldığından dolayı camide müslümanlarla beraber o küçük günahlara nedir Kefarettir. Veya hutta Ömre ile Ömre arasında, birinci Ömre ile ikinci Ömre, ikinci Ömre, birinci Ömre ile ikinci Ömre arasındaki bütün küçük günahlara nedir Kefarettir. Veya hutta hac ile hac arası, veya hutta Ramazan ile Ramazan arası, veya hutta Cuma ile Cuma arası. Ve Allahü Vesselatü Vesselam yani Allah Celle Celalun emri üzerinde <gülüyor> Müslümanlara gerçekten yani büyük fırsatlar tanıdı. Örneğin bak. Bir sürü küçük günah işliyor. Ve bu bıyıkları kırmızı dudak üzerinde indirmek küçük günahlardan yani büyük günahlardan değildir. Evet. Tamam mı? <gülüyor> veyahutta da bıyıkları bıçak, ustra bıçağıyla kesmek veya taciletle kesmek bu da nedir? Bu da küçük günah. Çünkü sakal kesilmiyor. Sadece bıyıklarını kesiyorlar. Tabi bu gibi günahlar Allah Celle Celle'nin meşiyeti altında kalır. Allah dilerse azap eder, dilerse mağfiret eder. Ama küçük günahlar gördüğünüz gibi bu gibi hadislere dayanarak ey <gülüyor> namazları beş vakit namazı cemaatle kıldığı zaman her bir namaz ile diğer ikinci namaz arasındaki günahları ikinci namazına yapıyor onları kefaret <gülüyor> ediyor. At taksir minel lehye la yücüz. Lakin İmam Elbani rahim yani o bunu savunuyor. Ee, ve bu konuda Allahu Alem Hanefiler ve hanbeyler yani daha doğrudurlar. Yani böyle? Yani biliyorsunuz bakarsın. bir kabzadan aşağı İmam Elbani diyor ki bir kabzadan sonra kesmek sünnettir diyor. Çünkü Abdullah bin Umar evet. radıyallahu ta'ala hac ve ömre yaptığı zaman saçlarını kestikten sonra şöyle tutsal, sakalını tutuyordu ve Bir kabzadan sonraki sakal uzunluğunu ne yapıyordu? Kesiyordu. Abdullah bin Ümer. Yani Ömer'in oğlu Abdullah. Aleyhissalatu vesselam. Aleyhisselatü vesselam. Kesmiyordu. Kesmiyordu. Ama o kesiyordu. Ve burada İmam Elbani diyor ki Abdullah bin Ömer bunu yaptığı zaman hiçbir sahibi hiçbir sahibi ona inkar etmedi veyahut da ona kızmadı. Çünkü Başka sahabiler ona muhalefet etmiş olsalardı, Abdullah bin Umar'ın bu fiili hüccet olmayacaktı. Evet. Ama diyor ki, Başka sahabiler ona karşı gelmediği için ve kimse itiraz etmediği için o zaman diyor, <gülüyor> bu nedir? Bu sünnettir diyor. Ey Yani Abdullah bin Umar'ın yaptığıdır. Yalnız Hanbeli fukahası ve Hanefi fukahası Bunlar diyorlar ki kesinlikle sakalın uzunluğundan ve sağından ve solundan almak kesinlikle caiz değil çünkü herkesem diyor ki urkulliha, urku <gül> ey yani bırakınız. Tamam mı? Ve hiçbir hadiste sahih bir hadiste ve Selam dememiş işte sağdan soldan alınız. Bazıları da, geçen hafta yine değinmiştik. Bazıları böyle ustrayla, ciletle buraları alıyorlar. Hatta bazıları e, cımbızla veya da berberde iple kılları çekiyorlar. Yanakların yanakların kıllarını çekiyorlar. Bu kesinlikle caiz değil. Özellikle çektiği zaman o zaman lanete giriyor. Allah korusun. Çünkü aleyhissalatü Selam diyor ki ila anallah ennâ misat vel mutanam misat yani kılları çeken ve çektiren, Allah lanet etsin. Ki bu kadınlar, e, kıl çekmek erkeklerin adetlerinden değildir, yani kadınların adetlerindendir. Ve erkek bunun yaptığı zaman, Allah korusun, her iki yönden günah işlemiş oluyor. Bir, çektiği zaman kadınlara benzemiş oluyor, ikincisi lanete düşme, uğramış oluyor. Çünkü çekmek kadınların adetleridir, erkeklerin adetleri değildir. Ve biliyorsunuz, Allah Celle Celaluhu kadınları kılsız yarattı, erkekleri kıllı yarattı. O zaman, geçmişte ve dikkat ediyorsanız Hristiyanların ve Yahudilerin papazları hepsi sakalları uzundur. Dikkat ediyor musunuz hiç? Ama bıyıklarını, bir dudakları üzerine indiriyorlar. Evet, burada ahifu'ş-şevarib bir rivayete göre enhi kuşşevar diğer rivayete göre ahifu'ş-şevarib. Ve diğer rivayete göre Resulullah sallallahu haliful bir rivayete de diyor ki haliful mecus. Tamam mı? Merâhu Müslim diyor ki juzzu'ş-şevarib ve erkhu'l haliful mecus Yani İmam-ı rivayet ettiği. Cüzduş şevarib, ey biyıkları, şu kırmızı dudak üzerine inyen kılları ne yapınız? Kesiniz. وَاَرْخُ الْلِحَا Sakallarınızı bırakınız. Tamam mı? خَالِفُ mecus Mecüsilere de muhalefet ediniz. O zaman aleyhissalatü vesselam döneminde bu gibi kesmeler veya da tıraş etmeler olmayınca şimdi bu yapılınca bu olmuş oluyor? daha oluyor. Ve Ali Satt Allah Celle Celaluhu Nur Suresinin 63. ayetinde olacak Allahu alem. Evet, 63. ayetinde diyor ki, "Faliyhpzr el-ladîna yukalifûna an amrihi, an tucibâ um fitnâtun, ou yucibâ alim. Faliyhpzr el-ladîna an Ey, Allah Resat ve emrine muhalif davranan kişiler diyor, tamam mı? bu dünyada başlarına bazı musibetler geleceğinden otta bazı musibetler derken yani deprem depremle karşı karşıya gelebilir, kazayla karşı karşıya gelebilir. Yani dünyada bazı cezalarla karşı karşıya gelebilir Allah Celle Celaluhu tarafından. Öbür tarafı ve yusibu ma'azabun alim ay öbür dünyada. Yani cehennemde. Ve alimler bu ayeti bu ayeti Allah Resulü Semb bütün emirlerine aykırı olarak yapan kişilere delil olarak getiriyorlar fal-yhzeril an amrihi, ayi an amir Ressusu Sallim, velese an amri Allah S抯haan Taala, Allah Resulü emir ve yasaklarına ters ve otta aksi hareket eden insanlar Müslümanlar dünyada başlarına büyük musibetler geleceğinden öbür dünyada da büyük azabla karşı karşıya geleceklerinden sakınsınlar. Tamam mı? O zaman bu gibi bidatları işlemek tek kelimeyle ne olmuş oluyor? Büyük günahlardan sayılıyor. Sakal kesmek büyük günahtır. Ve İmam ez rahim rahimehullah büyük günahlar diye bir kitabı var. Aşık kemiklerden aşağısı olan fistan ile sakalları kesmek büyük günahlardan sayıyor. Evet. N'am. Tabii canım diyor ve aleyhissalatü vesselam, bir de lanetin dışında, yani burada emir var. Irkhu diyor. Fa'l amr. Bu ay, burada neye delalettir? Haciben delalettir. Diyorlar alimler. Evet. An-ıbni Umar, radıyallahu anh, an-nehu amara bi-i'faa'l-şewarib ve-i'faa'l-liha. Amara bi-i'faa'l-şewarib. Ve bu İmam-ı rivayet ettiğidir. İmam-ı Müslim Rahim Ola bunu rivayet ediyor. Diyor ki Ebn-i Umar radıyallahu ta'ala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor Ennehu amara bi'i'faa şevarbu ve'i'faa elliha Burada Allah Resulü Aleyhisselatü emri emrediyor. Dikkat ediniz. Yani bıyıklarınızı, sakallarınızı bırakınız. Bir de bıyıklarınızı da bırakınız. Ve özellikle savaş alanında yani cihat esnasında bıyıkları bırakmak çok daha şeydir. Çünkü Bıyıklı ve Umar radıyallahu anh cehal esnasında bazen kızdığı zaman bıyıklarını böyle büküyordu bazen. Tamam mı? Ama şimdiki bu dürzilerin veya hatta yani Tunceli'de, Çorum'da, şurada, burada bazı, bazı ıı, Alevi, Alevi denen şahıslar var. Bunlar ne yapıyorlar? Dürzüler de bunu yapıyor. Dürzüler de böyle sakallarını kesiyorlar, bıyıklarını pala yapıyorlar. Tamam mı? Ömer radiyallahu öyle yapmıyordu. Yani böyle burada mesela sakallar böyle geldiği için ne yapıyor? Ha bu şekilde böyle böyle büküyordu. Tamam mı? O zaman burada bıyık kesme konusunda alimler ne yapmışlar? İhtilafa düşmüşler ve demişler ki yeter ki ciletle kesilmesin kırmızı dudakta kapanmasın. Bu ikisinin arasında tamam mı? Nasıl yaparsa yapsın. Yani bu makasla alınca cildin gözgebileceği şekilde şimdi böyle. Tamam mı? Yeter ki cilet vurmasın veyahut bıyıkları olduğu gibi bırakır sadece kırmızı dudağın üzerinde inen kılları almak. Ondan sonra burada Fitabakatun Said diyor ki burada عن عبيد الله بن عتبة قال جاء رجل من المجوس من المجوس بليون سنجي يعني شوان دا شمدي بو إيران بلغسي يعني إسلام ورائي جير مينجا يعني عمر رضي الله تعالى ورائي ويوتو سعد بن أبي وقاس ورائي فتحت مدنينجا ورائي حقه مجوسي دي وبليون سنجي عمر بن الخطاب ألدران كشي مجوسي در وشوان دا بو بن الخطاب ألدران إيران مقبرة Tamam mı? günde 5000 kişi ziyaret ediyor. Ebulul el, el Mecusi. Sırf Umru öldürdüğü için. Çünkü Ömer niçin Umru'yu öldürdüler? Çünkü Ömer döneminde radıyallahu anh, onun hilafeti döneminde Saad bin Abi Vakkas radıyallahu anh, liderliğinde İran'ı fethetti. Ve o zaman Müslümanlar, insanlar fecir İslam'a girdiler. Ve Mecusiler bunu hiçbir zaman unutmadılar ve bu Ebulul el Mecusi'yi görevlendirdiler. Medine'ye geldi ve tam mihraba girerken namaz kılacağı an zehirli bir hançerle onu öldürdü. Ve şu anda o kişi dünyanın her tarafında rafıziler, şiiler oraya gidiyorlar ve o kabri ziyaret ediyorlar ve orada kutluyorlar. Sırf Ömer'i öldürdüğü için. Burada min minel mecus'' Mejusilerden bir kişi Ali satt ve elçi olarak gönderildi. İla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kad halqa lihyatehu ve atala sharibehu. O mecusi olan kişiler sakallarını tamam mı sakallarını e, kesmiş, bıyıklarını uzatmış. Fakalennabiyü sallam ma hada? Mejusiler soruyor. Nedir bu sizin haliniz? Niçin yani? Çünkü Arap toplumunda biliyorsunuz yani Şirk döneminde bile Arap toplumu hepsi sakallıydı. قال هذا dinune, bu mecusi olan kişi dedi ki bizim dinimizin gereğidir bu dedi. Sakalları kesmek, bıyıkları kesmek bırakmak bizim dinimizin gereğidir dedi. "Kale, <gülüyor> Allah Resulü <gülüyor> Samsa dedi ki, "Lakin dinune, anne jüzş şuarb وَاَنَّعْفِي أَلْلِحَ Bizim dinimiz diyor sakallarımızı bırakıp tamam mı? Biyıkları kesmeyi emrediyor. işte bizim dinimiz de budur. Sizin dininizin gereği buysa bizim dinimizin gereği de nedir? Sakalı bırakmak ve biyıkların kırmızı dudaklar üzerine inen kılları kesmektir. <gülüyor> Bu adama mı diyor هَكَذَا اَمَرَانَي رَبِّيهِ Hocam? هَكَذَا اَمَرَانَي ه لا يوجد، دير حدث تجليو، بو ايري بير حدث، اهيت، بير حدث دي ديور كي حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال أتى رجل من العجم يعني فارسي لاردن المسجدة وقد وفر شاربه وجز لحيته بيقلرن برقمش سقلرن كسمش فقال له رسول الله صلى الله عليه الجز غير الحرق دقيقة دنس El-Halk Usra ile el tamam mı? Cüzdü ey kesmiş. Evet. Ve şimdi şu anda İranların dikkat ediyorsanız yani Hemeni'nin dışında bu liderin dışında diğer şahıslar yani siyasi adamlar dikkat ediyorsunuz sakalları hepsi böyle küçük küçük. Yani bazı e, Müslümanların bıraktıkları sakal gibi özellikle Türkiye'de biliyorsunuz böyle hafif, yani hafif sakal. Evet. Tamam mı? Ve bu hafif sakal bırakan kişilere diyorlar ki bu İran sakalıdır. Çünkü böyle hafif sakal bırakmak <gülüyor> adetlerinden de Yani adetleri biliyorsunuz karışık. Kimisi sakalını bırakıyor, böyle hafif bırakıyor. Kimisi sakalını kesiyor, bıyıklarını kesiyor. Sakallarını bırakıyor, bıyıklarını kesiyor. Ondan sonra diyor ki Ve cezze lehiyyetehu fe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma hamaleke alehada yani sizin bu şekilde yani bu hale yap, dönmeniz veyahut da bu şekilde yapmanız yani alıkoyan, sizi bu şekilde yapan nedir? قَالْ اِنَّ رَبِّي اَمَارَنِي بِهَادَا Dedi ki benim Rabbim bu şekilde ben amir Onun Rabbi yani onun seyyidi demek istiyor. Rabbi derken yani Allah'a kast etmiyor burada. Ey onların onların kralı veyahut da onların terbiye de. Heh. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha amarini an uofir lhiyeti ve ahp ve ahfi şuarbi. Tam. Vahsenna ve imam imam al-Bani baharikisi da imam al-Bani rahimahullah dedik buharik bu baharik hadiste neder hasendir. Yani Ali satt ve sallam gerçekten söylediği sözlerdir. Diyor ki benim de diyor. O böyle deyince cenab dedim ki ona inna Allaha amarini an uofir lhiyeti. Allah Jalla Jalaluhu da. Benim sakalımı bırakmama emretti. Burada dikkat ediyoruz diyor ki Amarani Rabbi. <gülüyor> tamam mı? Bu <Burada gülüyor> hadiste tek kelimeyle burada Amarani Rabbi ey, benim üzerime farz kıldı demek istiyor. Tamam mı? Sakalları bırakmak ve bıyıkları kesme konusunda benim Rabbim de beni bu şekilde bana bu şekilde emir verdi. Ve burada biliyorsunuz Allahü Aşhed başta söylediğimiz hadis, eğer eğer eğer emar dokun bir şeyin, yani size bir şey emredersem gücünüz gücünüz nisbetinde onu yapmaya çalışınız, ولكن إذا نهاية تكوم هالشيء فجتنيبو. Gücünüzle değil. Efendim. فجتنيبو gücünün gücünüzle değil. Tabii canım. Hı. Tabii. Ama o Sizi bir şeyden sakındırdıysam onun ondan mutlakın kaçınacaksınız ve ortaya saklanacaksınız. Ve burada dikkat ediyorsanız ne diyor? أَمَارَنِ Rabbi an اُوَفِّرْ لِحِيَةِ Diyor. Tamam mı? Sakalımı bırakma konusunda benim Rabbim bana emir verdi diyor. O zaman bu nedir? Bu farzdır. Aksi yapmak nedir? Bidaattır. Ve bidaat nedir? هَا كُلُّ بِدَعَةٍ her bir Bidaat delalettir. Ve Nur Suresinin 30. ayet 63. ayetinde diyor ki Allah Celle diyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَلِفُونَ kat ediniz. Burada emir diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emirlerine aykırı hareket eden kişi bu dünyada başlarına musibet geleceğinden, tamam mı? Öbür dünyada da ağır, şiddetli cezayla karşı karşıya geleceğinden sakınsın diyor. Allah Celle Celaluhu. Ha o zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emirlerine uymak Allah'ın emirlerine uymak gibidir. Çünkü diyor ki: "Amarani Rabbi" O zaman Allah'a Allah, Allah Resulü'ne sema itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Allah Resulü'ne isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Öbür tarafta yine İmam Müslüman rivayet ettiği hadise diyor ki 10 10 min el diyor. 10 şey var ki bunlar fıtrattandır. Bir diyor ki kasş eş-şârib kesmek. İkincisi İkincisi diyor ki İ'fâ lıha Sakalları bırakmak yine fıtrattandır. Çünkü Allah Celle Celaluhu erkekleri sakallı bıraktı. Sakallı yarattı. O zaman Allah Celle Celaluhu şu erkeklere bu kılları kesmek için vermemiş. Bırakmak için vermiş. Kadınları yani Allah dileseydi erkekleri de kılsız, kılsız yaratabilirdi. Kadınları kılsız yarattığı gibi erkekleri de isteseydi kılsız yaratabilirdi. Ama erkeğin kılsız onu kılsız onun şanına yakışmaz. Ve dikkat ediyorsanız bazı erkekler nadiren bazı erkekler kösedirler. Yüzlerinde saç başlarında saç yok. Şeklini görüyor musunuz yani ne kadar şey oluyor evet. Bayağı çirkinleşiyor. Ama Allah Celle, Celle onu o şekilde yarattı. Bu köse olarak köse olarak yaratılan kişi, ay kılsız yaratılan bu erkek Kalkıp da takma sakal takması ona haramdır. Çünkü Allah onu o şekilde yarattı. O zaman bu yarattığı şeklini yapacak? Bunu kabul edecek. Ve Allah'ın yarattığı şekli değiştirmeyecek. Çünkü burada erkek sakalını kestiği zaman Allah Celle Ceyhan yaratılığını değiştiriyor. Allah seni kıllı yaratıyor. Sen diyor ki ya Rabbi sen bunu bana verdin ama ben bunu keseceğim. Ben bunu bırakmam. <gülüyor> Artık kişinin niyeti ne olursa olsun. Çünkü burada Aleyhisselatü diyor ki izen ehaytukum an shay'in bu. Sizi bir şeyden bir şeyden sakındırdıysam ondan sakınınız tamam mı o zaman bu nedir bu kesinlikle birahtır ve haramdır ondan sonra dördüncüsü esivak sivak kullanmak yine fıtrattandır ve istinşak elma suyu burna çekmek yine fıtrattandır ve kasl azfar tırnakları ayak ve el tırnakları kesmek yine fıtrattandır وَغَسْلِ الْبَرَاجِمِ Bunlar baracim deniliyor Arapça. Çünkü özellikle ağır iş yapanlar burada kir kir toplanıyor. Tamam mı? Buralara. Hiç böyle boya boya şu bu inşaatlarda çalışanlara hiç dikkat ettiniz mi? En çok buraya kir toplanıyor. Hani bu ağır işleri kullanmayan şahıslar belli olmaz. Ama toz olduğu zaman siz dikkat ediniz. Havalar çok tozlu olduğu zaman bir bakıyorsun ki buralar Terleyince kir gözüküyor. Tamam mı? O zaman buraları da yıkamak nedir? Fıtrattandır. Ve net Koltuk altlarını çekmek yine fıtrattandır. Çekmek konusunda eğer eziyet çekiyorsa o zaman ne yapar? Jiletle kesmekte bir beis yoktur demişler alimler. Ve halkı alana. kadın ve erkek ferç etrafında çıkan kılları da kesmek. Bu da fıtrattandır ve intikas elma. Bunlar hepsi nedir? 10 tane şey fıtrattandır. Bu fıtratları aykırı hareket eden kişi o zaman Allah hesabı sebebi sünnetine ne yapmış olur? Muhalefet etmiş olur. Evet. Ve burada diyor ki Allah Celle Celaluhu la tebdila li halqillah. Ay Allah'ın yarattığı bir şey değiştirmek söz konusu olmaması lazım. Allah'ın yarattığı şeyleri değiştirmemek lazım. Örneğin kadın, kadına mesela geniş bir kaş vermiş, tutuyor ne yapıyor? Diyor kaş, geniş kaş benim hoşuma gitmiyor. Ne yapıyor? İnceltiyor. Ve bazıları usturayla kesiyorlar. Ondan sonra kalemle çiziyorlar. Berberlerde çiziyor. Bazıları kaşları tamamen kesiyorlar usturayla. Berberlere gidiyorlar. Ondan sonra berber, kadın berber veyahut erkek berber fark etmez, ne yapıyor? Kalemle böyle incecik bir kaş yapıyor. Burada Allah Celle Celaluhu kaşı, kirpi, sakalı bunlar ne için vermiş? Bu insanın bir zinetidir Erkek olsun, kadın olsun. O zaman Allah Celle Celaluhu sana vermiş olduğu bu geniş kaş alman veyahut da inceltmen kesinlikle nedir? Bidaattır. Çünkü geçmişte ashabın hanımları ve sen hanımları böyle bir şey yapmıyorlardır. O zaman hem bid'attır hem de haramdır. Ve burada o zaman burada anlaşılan şu kafirlere teşebbüh etmek, benzemek haram ve bid'at olduğu gibi erkeklerin kadınlara benzemesi veyahut kadınların erkeklere benzemesi o da nedir? O da bid'at ve haramdır. Allah'ın yarattığı şeyi değiştirmek yani sakalları Kesmek veyahut da kadının e, efendim kaşlarını bazıları ortasına alıyorlar, tamam mı? El teşebbüh bin nise, çünkü sakalını ve büyüğünü kesen kişi her ne kadar kadına benzemek niyetiyle yapmıyorsa da aslında bu benzerliğe düşüyor, öyle değil mi? Tıpkı mesela sporcu olan bir kişi, sporcu değildir ama spor elbisesi giydi, her ne kadar onları kastetmiyorsa da o yani o benzerliğe düştü. Tamam mı? Asker elbisesi giyiyor mesela. O benzerliğe düşüyor. Tamam mı? Dolayısıyla burada bir erkek kesinlikle sakalını ve biyonu ne yapmayacak? Tıraş etmeyecek. Tıraş ettiği zaman kesinlikle günahkardır. Ama bu günahından dolayı özrüne olursa olsun bu dünyada Yok askerdir, öğretmendir, şunun gibi geçen hafta yine deyindik. Bu haramdır, haramdır, günahdır, günahtır. Ama bu Allah'a kalmış. Allah dilerse affeder, öbür dünyada dilerse azab eder. Ama masiyettir, masiyettir. Öğrenci olduğu için, asker olduğu için, polis olduğu için, tamam mı yani mecbur olduğu için, kestiğinden dolayı, yani burada muaftır demek değil. Günahkardır, günahkardır ama... Bu mazereti Allah Celle Celle kabul eder mi yetmez mi? O Allah'a mahsustur. O öbür dünyada Allah Celle Celle vereceği kararıdır. Evet. Ve burada sakalın kesme, kesme sakalın kesilmesi konusunda dört imam ittifak etmişler. İlk, birincisi El-Mezhab-ı Hanefi Alâeddin El-Haskefi Tamam mı? 1088 eee yaşında ne yapmış vefat etmiş. 1676'da doğdu. Ya yok 1676 miladi. Tamam mı? 1088 Hicri. Yani bu senede ve burada ed-Durrül Muhtar imam Abi e, İbn Abdilrahimallahu haşiyesinde bundan nakil yaparak diyor ki Hanefi fukası sakalın kesilmesi konusunda ittifak etmişler diyor. Hanefi fukası hepsi sakalın kesilmesi konusunda tamam mı? Haram olduğuna dair ittifak etmişler. Bundan sonra el-mezhep-i -maliki", İmam Mâlik'in mesâbiğine o şekilde tamam mı? Ve İmam Malik rahimehullah 179 Hicri senesinde vefat etti. Miladi dedikleri veyahut Hristiyanlık Hristiyanik tarih ise 795 senesinde vefat etti. Ve bu da El-Muvatta kitabında, kitabında sakalın kesilmesi konusunda haram olduğuna dair zikrediyor. Ondan sonra Süleyman El-Baci yani İmam Malik'in alimlerinden birisi, muhammed el Hattab Muhammed-i el desuqi bunlar hepsi diyorlar ki Maliki fukahsı bil ittifak sakası, sakalın kesilmesi haram olduğuna dair ittifak etmişler. Ondan sonra Şafii mezhebi konusunda Ennevavi Rahimahullah 676 Hicri senesinde vefat etti. Hristiyanik tarihinde ise 1277 senesinde vefat etmiş oluyor. El Mecmuh kitabı var bu İmam Ennevavi Rahimahullah ve yine İmam Ennevavi Rahimahullah Şafii ulemasının sakalın kesilmesi konusunda haram olduğuna dair ne yapmışlar ittifak etmişler. Hanbeli fukası yine o şekilde Mansur bin Yunus el-Bahuti taam ondan sonra İbn Kudame gibi bu büyük alimler diyorlar ki Hanefi fukası bil fukası bil ittifak sakal kesmenin haram olduğunu ittifak etmişler. Bir de el-mezhep-i zâhirî dâud mezhebi ve bu mezhebi teduin eden İbn Hazm rahimehullah Bunlara göre de sakal kesinlikle haram olduğuna dair ne yapmışlar? İttifak etmişler. Bir de erkeklerin kadınlara ve kadınların erkeklere benzeme konusunda diyor ki: "La'nallahu al-mutashabbihîn min ar-rijâl kadınlara benzeyen erkekleri Allah lanet etsin. İster konuşmada olsun, ister yürümede olsun, ister elbisede olsun. Tam mı? Hangi şeyde kadınları taklit ediyorsa bu taklitten dolayı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu ne yapıyor? O erkeği lanet ediyor. Ve muteşebbihat minen nisa' Ve erkeklere benzeyen kadınları da Allah lanet etsin. İster konuşmada ister hareketlerinde, ister giysinde ve özellikle pantolon giyen kadınlar özellikle önden fermallıysa. Çünkü önden fermallı olan veya da dümelere olan bantolonlar kesin kez erkek pantolonudur. O zaman bu kadın önden fermallı veya da dümeli bantolon giydiği zaman tamam mı? Tek kelimeyle erkeklere benzemiş oluyor. ve bu erkeklere benzemiş olduğundan dolayı Allah-u diyor ki Allah o kadını lanet etsin. Erkeğe benzeyen kadını Allah lanet etsin. Veyahut da kadına benzeyen erkeği Allah lanet etsin. Ve buradaki lanet dikkat ediyorsanız aleyhissalatü vesselam bu lanet konusunda birçok şeylerde lanet ediyor ki mesela Allah şare bilhamir diyor. alkollü içki içen Allah lanet etsin diyor. La'anallahın namisat ve mutanammisat. Kıllarını çeken ve çektiren Allah lanet etsin. Bu buradaki lanet Allah'a namisat ve mutanmisat konusunda parukada bunun içine giriyor. Ey yani, takma saç takan erkekler veyahut takma saçan, takma saç takan kadınlar. Bu takma saç takan erkekler lanete giriyor, aleistü sem lanetine uğruyor. Bir de takma saç takan kadınlar da aleistü selamın lanetine giriyor. Ve Türkiye'de Türkiye'de bazı cemaat liderleri kızların okula gitme konusunda başörtüsü yasak olduğu için kızları okula giden kızların veyahutta da devlet dairelerinde çalışan kadınların Faruk'a giyebileceklerin fetvasını verdi bu adam. Tamam mı? Ve tabi ki yani bu hadisleri hiç görmedim. Onu diyorlar ki bu adam alimdir yani. Fethullah Gülen'i kastediyorum ben. Fethullah Gülen Türkiye'de Baş, baş örtüsü yasağı var diye dedi ki Farukha'yı giyerek kızlar okula gidebilirler. Peki hiç bu hadisleri görmedi mi bu adam? Diyor ki la'an Allah'a namisat vel mutanammisat kılları çeken ve çektiren Allah lanet etsin. Ve bir gün aleyhissalatü vesselam bizzat döneminde bir kız nişanlanıyor. Ve bu nişan esnasında, hutbe esnasında tamam mı? Orada saçları dökülüyor. Kadın geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulullah diyor. Benim kızım diyor nişanlandı ve saçları döküldü diyor. Kocası ondan tiksinmemesi için ona saç, takma saç yapalım mı? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hayır. Ve onu yasaklıyor. Saçları dökülmesine rağmen ey tamamen kel oluyor. Tıpkı köse gibi. Ve buna rağmen Allah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır dedi. Ve dedi ki <gülüyor> La an Allah, ve bazı kadınlar biliyorsunuz işte bu garb ülkelerinin veyahutta bazı kadınlar bazı kızlar artist veyahutta şarkıcı markıcı olan bazı kadınları ne yapıyorlar? Taklit ediyorlar. Biliyorsunuz bazı artistler veyahut da kafirat kadınlar, Yahudi kadınlar Hristiyan kadınlar paruka giyiyorlar. Çeşit çeşit parukalar. Çeşit çeşit boyalarla çeşit çeşit çeşit şekillerle kuburcuk dümdüz bilmem ne falan filan ee, acayip acayip ve şimdi gözlere şey takıyorlar şimdi moda çıkmış şu ne diyorlar o göz bu gözün içine şey koyuyorlar lens, lens. lens. bu lens dedikleri biliyorsunuz lens mavi var yeşil öyle var. değil mi yeşil var kırmızı var burni var bilmem ne yeah. tamam mı Bunlar sözde yani gözlük yerine kullanmak için şey yapıyorlar ama burada Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı şeyi de değiştiriyor çünkü gözlük takmak tamam mı şeyi değiştirmiyor gözü değiştirmiyor ama lens taktığı zaman mesela kızın kızın veyahut da kadının gözleri mavi değildir mavi lens kullanıyor ve kendini sanki ne yapıyor burada kendini işte mavi gözlük kadına benzetiyor. Burada Allah Celle C. ona verdiği o siyah veyahut otta o e, kahverengi e, göze, göze mavi yapıyor veyahut otta mavi ise kahverengi yapıyor. Ve bakıyorsun ki bazı kızlar bütün renkler var. Bir hafta mesela şu düğüne şu renkle gidiyor veyahut otta şu içtima, şu meclise şu renkle gidiyor. Ve çeşit çeşit renklerle Tabii ki alimler diyorlar ki bu da hani renk olmasaydı. Yani gözün renginden olması olması lazım kullanacağı lens gözün renginden olması gerekiyor. Tamam? Anlaşılıyor mu? Eğer şu kullandığı lens gözün de kendi gözü rengidir. Mesela gözü kahverengidir, kahverengi lens kullanacak. Gözü mavidir, mavi lens kullanacak. Değiştirmeyecek. O zaman Değiştir de Hı? Gerek yok hocam takmaz o zaman. Yok yani gözlük yerine takıyorlar ya. Lens gözlük yerine takılıyor. Gözlük gibi. Yani gözlük gibi. Tamam mı? Yalnız alimler diyorlar ki yani gözün rengi neyse o renkten kullansın. Kalkıp da ikide bir mesela bu hafta şu renk, bu hafta bu renk. Tamam mı? Ve burada Özellikle kız ise yani evlenmemiş bir kız ise burada mesela onu onu isteyecek erkeği de kandırabilir. Mesela onu nişan, nişan, nişanlayacağı gün geldiği gün mesela görüşecek kızın, kızın gözleri mavi mesela halbuki onun gözleri mavi değil. E, evlendikten sonra bakacak bu kız gözleri mavi değildir. E orada bilir Çünkü orada ne yapıyor? Kandırıyor. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّ Bizi kandıran bizden değildir. Çünkü burada sen kıvırcıktır. Öyle erkekler var ki kıvırcık saçtan nefret ediyorlar. Nişana geldiği zaman ne yapıyor? Bak orada takma saç kullanıyor ve kıvırcık olan saç değil de dimdik veyahut da dümdüz olan saç. E erkek onun gördüğü zaman nişanlayacağı bakıyor ki saçları çok güzel. Çünkü bazı erkekler diyor ki ben illa da kızın saçlarını göreceğim ve en doğrusu da gerçekten nişan olacaksa en doğrusu da kızın saçlarını erkeğe göstermesi lazım. En doğrusu da budur. Niçin? Çünkü kadın kıvırcık saçlıysa kendisinin de kadının kıvırcık saçlı olmadığını bilmiyorsa ve evlendiği zaman küçük kapar çünkü kıvrıcık saç ne yapıyor? Ondan sonra boşuyor adam. Çünkü diyor ki ben bu saçı sevmiyorum. Niçin bana göstermedin? <gülüyor> o da diyebilir ki sen niçin istemedin gibisiyim. Ve böylece büyük tanralar oluyor ve en sonunda boşu. Bu hepsi kandırmaya giriyor. Ey gışşe giriyor. Ve ben gışşe nefeliysem ne? Ve İmam Ahmed ile İmam Abdüddü ve Nesay ve Abin Hübbanın revayeti diklebi hadis tabi ma al-vandur ki bu hadis say diyor ki lanet rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergen yelbes lebeset el-mra ve el-mra telbes lebeset Allah celle celaluhu Allahu teala ve selam tamam mı kadın elbisesini giyen erkeğin veyahut da erkek elbisesini giyen kadını ne yapıyor diyor ki ya Allah onu lanet etsin ve bunu ma bu zamanda Birçok kız ve birçok kadın erkeklerin elbiselerini giymeye başladılar. Ve bu kadın ve bu kız hiç hissetmeden, bilmeden cahilliğinden dolayı burada Allah ve olsun sem'in lanetine uğruyor. Ve lanet nedir biliyor musunuz? Allah Celle Celalühü'n rahmetinden kovulmak. Allah korusun. Yani bir pantolon giymek için kendinin için cehennemlik yapsın veya hutta kaşını inceltmek konusunda niçin kendini cehenneme atsın? O zaman Allah Resulü Aleyhisselatü bunlardan sakındırdıysam kesinlikle sakınmak sakınılması gerekiyor. اِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ bu. Sizi bir şeyden sakındırırsam veyahut da bir şeyi size yasaklarsam ondan sakınınız. O onun yapmayınız. O zaman Aleyhisselatü Vesselam burada kadının erkeğe veyahut da erkeğin kadına benzemesi ne yapmıştır? Sakındırmıştır ve lanet etmiştir Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam La'anallah Allah vâşimat vel-müstevşimat Vel-nâmisat vel-mutanammisat Vel-mütefellicat lil-husun El-mugayyirat Halkallah La'anallah el-vâşimat vel, vel Kal La anallah, el, vel el nedir biliyor musunuz? Yok böyle kollara, yüzlere Bazı kadınlar ve bazı kızlar ben yapıyorlar yüzlerine şuraya veya da şuraya veya da buraya veya da buraya böyle ben yani kalemle yapıyorlar veya da bu el, el waşim ile sütle böyle yapıyorlar ondan sonra mavileşiyor. Tamam mı? He, dövme dedikleri ihsent. Bu dövme bazıları dudaklarına yapıyorlar böyle. Özellikle bedevi kadınlar. Ama şimdi şu anda bazı kızlar bunu da yapıyorlar. Bazı erkekler ve bazı gençler de yapıyorlar. Bu hem erkekler için, hem kadınlar için dövme kesinlikle yasaktır. Çünkü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam لَعَنَ اللّٰهَ الْوَاشِيمَةُ وَالْمُسْتَوشِيمَةُ Dövme yapan ve yaptıranı Allah lanet etsin. Kadın olsun, erkek olsun. Artık bu şuraya yüzde mi yapsın? Çenede mi? Ellerde mi? Ayakta mı? Göğüste mi? Belde mi? Nerede olursa olsun. Bu kesinlikle Aleyhisselatü Vesselam'ın lanetine uğruyor. o tarafta diyor ki Allah اللّٰهِ اَنَّا مِسَاتُ ''Ve kılları çeken ve çektireni de Allah lanet etsin.'' Bu da erkek olsun, kadın olsun, bu lanete uğruyor. وَالْمُتَفَلِّجَاتُ لِلْحُسُنُ El-Mütefellicat ''Ey dişleri sıkı olan erkek veya kadın, dişçiye gidip aralarını açan.'' Böyle ara, dişlerin aralarını açıyorlar. Güldükleri zaman yani güzel gözükmesi için sözde. Ve yahut da moda olabilir. Kızlar, kadınlar, kızlar arasında ve erkekler arasında diyelim ki Yahudi bir modacı dişlerin dişlerin aralıklı olmasını ne yapıyor? Moda yapıyor. Kadınlar hayyallah dişçilerin yanına ve dişlerin arasını, şu ön dişlerin arasını açıyor. Ve burada diyor ki aleyhissalâme, وَلَعَنَ اللّٰهَ <الْحُسُن> dişlerini aralıklı yapan, yani güzellik için aralıklı yapan kadınları da ve takızları da, da Allah lanet etsin. El-Mugayyirat Halkallah. Allah'ın yarattığını değiştirenler. Çünkü bu gerçekten Allah Celle Celaluhu dişlerini sıkı yapıyor. Gidiyor mesela, ne yapıyor? Azıcık. Bazı kadınlar göğüsleri küçüktür, büyütüyorlar. Bazı kadınlar göğüsleri büyüktür, küçüktüyorlar. Bazı kadınlar yüzleri böyle kırışıktır, gerdiriyorlar. Tamam mı? Bütün bu nedir? Allah Celle, Celle yarattığını değiştirmektir. Bütün bunlar nedir? Allah Resulü Vesselam'ın lanetine uğramaktır. Yani bir kadının yüzü kırışıksa gidiyor mesela şu güzellikçi dedikleri tecmil yani berberlere veya da ne yapıyorlar? Derileri çekiyorlar böyle. Artık gözlerden, yüzler memde falan filan. Burnu büyükse mesela küçültüyor. Dudakları büyükse küçültüyor. Tamam mı? Yüzüme sen diyelim ki şuradan e, kemik kemik fazlalığı var. Ne yapıyor? Ameliyat yapıyor ve o fazla olan kemikleri alıyor, küçültüyor böyle. Mesela şu yanak kemikleri var. Bazı kadınlarda yanak kemikleri şöyle üst yukarı doğru geliyor. Tıpkı Çin'de, Japon'da bazı bazıları var böyle. Tamam mı? Ve Orta İslam Cumhuriyetlerinde böyle e, yüzleri matrakalı bir şekilde böyle. Ne yapıyorlar? Yüzü çirkin gözüküyor. Gidiyor ameliyat yapıyor ve bu kemikleri kestiriyor. Yani artık tıpta nasıl yapıyorlarsa, estetik ameliyat. He, estetik ameliyat yapıyor ve böylece yüzü gayet normal oluyor. Bütün bunlar nedir? Kesinlikle Allah Celle Celaluhu'nun ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı ve burada Allah Celle Celaluhu'nun yarattığını ne yapıyor? Değiştiriyor. Değiştiriyor. Değiştiriyor. Ve burada Allah Celle Celaluhu'nun emrine ne yapıyor? Tecavüz ediyor. <gülüyor> evet. Diğer diğer hadiste de burada eee diyor ki: "Lâna Allah el vâsile ve'l mustavsile." El vâsile diğdiğdiniz. Ama misa ayrıdır. El vâsile ayrıdır. El nedir? Ay saçına saç taktıran. El vâsile ve ve'l, vel mustavsile taktıran. Bir kadın gidiyor berbere diyor ki: "Saçlarımı işte şu perukayı tak, bu perukayı tak." Ve Fethullah Gülen bu fetuayı verirken bunu bu hadisleri hiç görmüyor muydu? Hem de bu hadis İmam Buhari'nin kitabında. İmam Buhari'nin kitabında yazılıdır. Diyor ki Le'anallahel vasila vel mustavsila Ve bu genelde nereden geldi? Yahudilerden biliyorsunuz Yahudiler ve bütün modalar şunlar bunlar genelde hep Yahudi Yahudi, Yahudiler şey yapıyor. Moda, Moda şeyleri modelleri dedikleri tamam mı o zaman diyor ki burada Alileyat ve seem la Allahmuz tavsıyla saçına saç taktıran takan ve taktıranı Allah lanet etsin o zaman a ves burada paruka takan kadın Allah res sem la u oluyor veyahutta paruka takan erkek yine Allah ve selammin lannetine olur yani mesela saçları ortadan dökülmüş gidiyor ne yapıyor Paruka saç takıyor erkek efendim. Veya da kadın saçları kıvırcıktır. Veyahut da ikide bir model aynen lens gibi. Nasıl lens? İkide 4-5-7 kaç tane çeşit lens varsa mavi, kahverengi, kırmızı bilmem ne? bir çeşit çeşit lensler koyuyor. Aynı şekilde çeşit çeşit parukalar kullanıyor. Bir gün mavi, bir gün sarı, bir gün bilmem ne? Bir gün kıvırcık, bir gün, bir gün şöyle. Bunlar nedir? Bu da hepsi kesinlikle bu parukaları veyahut da bu lensleri takmak, tek kelimeyle takan kadın ve erkek Allah'ın lanetine uğruyor. Ve me'alesef-i şedid Bazı genç erkekler kadınlardan öğrenerek lens, renkli lensler takmaya başladılar. Mesela gözleri kahverengidir, mavi lens kullanıyor. Gözleri mavidir, kahverengi lens kullanıyor. Aynı Yani bunu nereden aldı? Aynen kadınlardan. Bu da erkek olsun, kadın olsun bu konu nedir? Allah'ın lanetine uğruyor. Öbür tarafta diyor ki <gülüyor> Nehe an namisa vel vâşira vel vâsila vel vâşime illeminde Diyelim ki bazı şahıslar e, dişleri üst üste çıkmış. çıkmış. <gülüyor> Ve yemek yiyemiyor. Ağ böyle ağzı açık kalıyor. Bunu burada ben gördüm bir kişiyi gördüm böyle. Hem de inim talebesi fetvayı almadan yapmadı. Şu iki diş, şu ön dişler hepsi üst üste çıkmış. Hanla hepsi dışarı çıkmış böyle. Ağzı devamlı açık ya yani böyle açık. Dişler hep dışarı çıkmış. Sonra fetvasını aldı ve alimler dediler ki madem ki bu eziyet veriyor, eziyet verdiğinden dolayı dikkat et. Çirkin olduğundan dolayı değil. Ağzına eziyet verdiğinden dolayı Onları ne yaptı? Dişi. Onları dişçide düzelttirdi. Eğer burada demek istiyor ki illeminde ancak bir hastalıktan dolayı olursa, ama hastalık değil de işte hesabına öyle geliyor, değiştiriyor, o zaman bu kesinlikle nedir? Haramdır. Vakit bitti. Tabi vakit bittiğinden dolayı bu da dersimize son veriyoruz. Rabbim celledülüm. Ömür ve sahat verirse inşallah gelecek hafta gene bu derse devam edeceğiz. Bir daha evet. isterim hocam. Daha. Vallahi az kaldı. Az kaldı inşallah. Ondan sonraki konu ne? Tıkladım. Eee bundan sonraki konular cenaze bi de geliyor. Hakika bir de geliyor. Hakikada. da. Bir de doğum günleri var. Doğum günleri. Ölüm günleri. He, ölüm günleri, doğum günleri. Bunlar da bir de tabi. tabii. Biliyorsunuz bunlar Maalesef şiddet Müslümanlar, garp ülkelerinden öğrenerek bakıyorsun ki özellikle sosyeti kesim ve şimdi Müslümanlar bile sosyeti kesimden öğrenerek onlar bile çocukların gün, e, doğum çocukların doğum gününü kutluyorlar. Aynen Hristiyanlar gibi biz böyle pastalı iştik. mum yapıyorlar. Ondan sonra bir de Yahudilerin Hristiyanların şarkısı da var. Onu da aynen onun okuyorlar. Siz gör, belki gördünüz evet. şöyle Bunlar... kek yapıyorlar, Hı -hı. üstlerine mum. Hadi yavrum bilmem ne hepsini bir nefesle öfür bilmem ne falan filan bu hepsi Yahudi ve Hristiyanlardan gelmiş adetlerdir. İnşallah gelecek hafta Rabbim dilerse bunlara değineceğiz. Hadi Allahu a'lemu ve Muhammed ali ve Anneler günüymüş, babalar günüymüş. Sevgililer günüymüş. Canım, Hepsi bir tatil. He. Burada bile yapıyorlar burada. Eidül Um diye adlandırıyorlar. Anneler günü. He? Anneler günü. Sanki yılda bir tane <gülüyor> gün sadece anneler. Eidül Um, Eidül Hub. Aşk aşk aşk. Babalar yani. De var burada. Efendim? Babalar günü. Efendim? Babalar günü de yapıyor mu burada? He, burada babalar günü. Buraya kadar geldi. Yerinde babalar direkt. günü, anneler günü, aşk günü. Sevgililer günü. Sevgililer günü bilmem ne falan filan. Bunlar hepsi buraya kadar geldi. Burada gittikçe burası biliyorsunuz. Gittikçe burası bozuluyor. Kadınların yüzü açıldı. Artık bir kadın yüzünü açabilir. Ondan sonra karışık, o, karışık okumalar da var. Özel, Şimdi, özel ev, okullarda ev, ev, ev, yeni açan üniversitede kız erkek karışık okuyormuş. Tabi canım. Üniversitede. He. Hocam sorulara geçmeden önce bize kızıyorlar. Kasıran bir de çok sorular alalım. Geçenlerde e, burada 20-30 tane soru vardı. Bir tane soru cevapladık. Sen cevaplandırdın kardeşim. Sen ha. söyledin ki bir tane o tamam bit kestin. Sen başkansın. Sen bize ne diyorsan biz onu yapıyoruz. Sen bana yüz tane soru sorsan ben cevabını veririm. Sen başkansın. Bunları sen tahdid yapıyorsun. Biz de sana itaat ediyoruz. Maruf'ta itaat ediyoruz. Mahiyette sana itaat etmeyiz. Sen bizim başkanımızsın. Tamam mı? Ben sadece öğretmenim. Ve cevap ver dersen cevap veririm. Cevap verme dersen cevap vermiyorum. Yani bu konuda sana itaat Madem ki sen benim başkanımsın, o zaman ben sana bu konuda itaat etmek mecburiyetinde kaldım. Başla. Hocam. Bir erkek bir bayanla evlenmiş. Bu bayan Müslüman olmuş. Ee, babaannesi baba annesi Müslüman olmadan ifade etmiş. Eee şu Muhammed tamam. Çari'nin Hamit, hadi oğlum gel şu çayı falan getir. Ne musat? Babanesi vefat etmiş dedi. Bir erkek bir bayanla evlenmiş. Ee, bu bayan Müslüman olmuş. Babanesi Müslüman olmadan vefat etmiş. Bunun cenazesini. Bir dakika, gitmek. bir dakika. Bir erkek bir bayanla evlenmiş. Evlenmiş. Bu bayan Müslüman olmuş. Yani Müslüman değildi bayan. Evlendiği kadın Müslüman değildi Zoraya yani. Soyluya göre öyle oluyor. Evet. Evet. evet. annesi e, Müslüman. Yani olmadan, kadının baba annesi mi? Evet. Kadının baba annesi. Evet. annesi Müslüman olmadan vefat etmiş. Evet. Ama bunun cenazesine gitmek caiz mi ve dua etmek doğru mu? Ee, Allah Alem bana ayet ve delil verir misiniz diyor Rabbim sizden razı olsun. Evet. Biliyorsunuz cenazenin şartları var. İslam'da ve biz inşallah bu cenazenin şartlarına gelecek hafta bey yetişirsek anlatacağız. Çünkü cenazenin şartları olduğu gibi cenazenin bidatları var. Tamam mı? O zaman bir Müslüman kadın annesi ve babası küfür üzerinde öldüyseler onlara dua ve istiğfar etmek caiz değildir. Ama annesi ve babası hayattayken onların hidayet olması için ne yapacak? Onlara dua edebilir. Annesi Müslüman bir erkek veya da bir Müslüman kadın annesi ve babası veyahut da akrabaları hayatta iseler onların Müslüman olmaları için gece gündüz elinden geldiği kadar onlara dua eder. Ve dünya konusunda Müslüman bir erkek veya da bir Müslüman bir kadın dünya konusunda kafir annesine ve babasına bütün maruflarda onlara itaat etmek vaciptir. Masiyatta onlara itaat etmek vacip değildir. Yani caiz değildir. Dolayısıyla burada Biliyorsunuz cenazede Türkiye'de veya Orta İslam ülkelerinde yapılan cenazeler maalesef şiddet İslam'ın şartlarına uygun yapmıyorlar. Tamam mı? O zaman çünkü Hristiyanlar cenazelerde biliyorsunuz yani tamamen İslam'a zıt bir şekilde yapıyorlar. Haçlı, maçlı onlara göre bazı bazı sözleri var. Yani bazı ayetler okuyorlar kendilerine göre bazı şiirleri var. Dolayısıyla cenazesine katılmayacak. Ama onun mezarını ne yapabilir? Ziyaret edebilir. Çünkü aleyhissalatü vesselam annesini ziyaret etmek istediği annesi için istiğfar etmek istediği zaman Allah Celle Celaluhu onu yasakladı. Ama ziyaret etmesi için ona izin verdi. Ve buradaki ziyaret etmek için ziyaret neyi yani diyeceksin ki madem ki ona dua etmeyecek faydası olmayan niçin ziyaret etsin? Ziyaret ediyor işte tamam mı annesidir onu büyütmüş, onu doğurmuş, onu yedirmiş, içirmiş, tamam mı? Yani geçmiş hayatını hatırlıyor. Aynı zamanda oradaki Müslümanlara, yani iman üzerinde ölen kişilere de selam veriyor. Eğer orada Müslümanlar gömülmüşse, tamam mı? Eğer Müslüman gömülmemişse, tabii ki selam verilmeyecek ve gidecek normal olarak. Orada işte annesinin mesela, işte beni doğurdu, beni şöyle yaptı, beni böyle büyüttü gibisi hatırlayacak. o Ama Müslüman Allah celle celalü azze onun annesine dua etmeyi ve ta istigfar etmeyi kesinlikle yasakladı. Dolayısıyla eğer Allah azze ve celle onun annesine ve babasına dua etmeyi yasakladıysa Allah celle celalü halil müslümanlar için nedir? Daha da evladır bu. Allahu aleyküm. Hocam ben sakal bıraktığımda yanaklarımda çok az kıl çıkıyor. Sakaldan çok top sakala benziyor. Bu da Müslümanlardan çok gayrimüslime benzetiliyor ve ne yapmamı önerirsiniz? Önerir Yok bu doğru değildir. Arabın Arab seni bu şekilde yaratmış. Çinler var, Japonlar var, Filipinler var, İndinosyalılar var, İslam Cumhuriyetlerinde bazı şahıslar var. Bizim Biz burada görüyoruz, söyle Arabistan'da, Riyad'da var. Filipinler İslam'a giriyorlar. İslam'a girdikten sonra şurada iki üç tane kıl kocaman böyle uzun uzun şuradan bir kıl iki kıl şuradan bir kıl tamam mı? Kaç tane kıl varsa ister top sakalına benzesin. Çünkü sen bunu benzet. Allah senin Rabbin seni bu şekilde yaratmış. O zaman nasıl yarattıysa o şekilde bırakacaksın. Doğru. Yani onu kesmek kesinlikle caiz değildir. Kabirlerin kenarına duvar yapmak veya üstlerini örtü, tavan, kubbe yapmak caiz midir? Türbelerde namaz kılmak yine caiz midir? Kabirlerde namaz kılmak kesinlikle caiz değildir. Kabirler üzerine Kur'an okumak kesinlikle caiz değildir. Kabirleri çimentolaştırmak veyahut da mermerleştirmek veyahut da capsla yapmak, yükseltmek böyle caiz değildir. Aleyhissat vesselam, Müslüman öldüğü zaman, tamam mı? Yırtıcı hayvanlar o şeyi açmaması için veyahutta da rüzgar şiddetli rüzgar gelmemesi geldiği zaman açılmaması için üzerine böyle ufak ufak taşlar koyuyorlardı. Yani alimler şu anda bunu şöyle tahliye ediyor. Yani diyorlar ki yani bir karışı açmayacak kadar üzeri kapatılır. O kadar. Tamam mı? Ama yok işte şöyle duvar şöyle efendim e, mermer e, demir? Demir demirde yapıyorlar. Doğru değildir. O da değil. Tabii. Ondan sonra e, başı üzerinde taşlar böyle uzun taşlar koyuyorlar. İsmini, doğum tarihini, ölüm tarihini Resmini falan. Koyuyorlar bazı, resimlerini koyuyorlar. koyuyorlar. Bazıları da Fatiha yazıyorlar. Ayet-i Kürsi'yi bilmem ya. ne. Bütün bunlar hepsi kesinlikle caiz değildir. Müslüman kabirleri ziyaret ettiği zaman bu Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine öğrettiği duadan başka yok. Dua etmek istediği zaman kabre doğru değil. İlle de dua etmek istiyorsa kibreye dönecek ve orada kabirlerde olan kişilere dua edecek. Ama kabre yönelerek dua değil. Kibreye dönecek. Tamam mı? İlle de dua etmek istiyorsa ondan sonra orada o orada ölü olan ve otta Müslümanlara ve da dua etmekte bir beis yoktur. Allah-u Alem. Namaz kılan birine Müslüman muamelesi yapmak için onun itikadını bilmek e, vacip midir? Bunu geçen, geçen e, Cuma günü yine soruldu ee, bu soru. Soruldu? Yani bu yani e, Müslüman biz dedik ki ne, ne demiştik? Müslüman kalben Allah'a inanacak. Allah'ın varlığına inanacak. Ondan sonra kalben tasdik edecek. Bu bilinci tasdik edecek. Kalben tasdik edecek. Cezmederek. Ondan sonra dili, diliyle kelime-i getirecek. Ve bu getirdiği kelime-i büyük şirk ve büyük küfür koşmayacak. Büyük küfür ve büyük şirk koşmadığı müddetçe İslam ümmetinin cumhuruna göre bu kişi Müslümandır Ve iman bazı alimler geçen gün anlattık Bazı alimler yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat imamları. Mesela Ebu Hanife Rahim Eolla Ebu Hanife'nin tarifine göre iman Kalple tasdik dille ikrar Tamam mı? Ve burada diğer alimler demişler ki Kalple tasdik dille ikrar azalarla Amel etmek Onun için azalarla amel etmek olunca iman iyiliklerle Artar Kötülüklerle eksilir Tamam mı? Bu şekilde. Yani Müslüman kişiyi kalben inanacak ve bu kalben inandığı şeyi tasdik edecek. Diliyle de ikrar edecek. Tamam mı? Ama namaz kılmadı, oruç tutmadı, zekat vermedi. Bunlar hepsi nedir? Kişiyi dinden döndürmez. Hembelilere göre dinden döndürür namaz kılmayan bir kişi. Ama Cumhur'a göre, Şafi'ye göre, Hanefi'ye göre, Maliki'ye göre ve diğer alimlere göre namaz kılmayan bir kişi dinden dönmüyor ve kafir olmuyor muslimandır ee, büyük küfür ve büyük şirk koşmadığı müddetçe madem ki mesela bizim türk toplumu mesela yüzde mesela yüzde doksanından fazla kelime kelimeyi şehadetik ettiriyor Tabii ki namaz kılmamak Allah katında en büyük cürümdür en büyük zulümdür en büyük günahtır tabi oruç tutmak tutmamak Allah katında en büyük günahtır zekat vermemek en büyük günahtır tamam mı Hacca gitmemek en büyük günahtır. Allah katında büyük günahtır bunlar. Ama ehli sünnet vel cemaatin inancına göre dininden çıkarmaz. O zaman kalben inanıyorsa, kelime-i şehadeti yerine getiriyorsa o kişi biz ona Müslüman olarak, biz ona Müslüman gözüyle bakıyoruz. Ama büyük şirk ve büyük küfür koştuğu zaman bu büyük şirkten veyahut büyük küfürden ne yapıyoruz? Biz ona kafir veyahut da müşrik gözüyle bakıyoruz. Allah'u alem. Bitti mi? Hocam, soru çok da... Tamam öyle. yani senden yani benden tamam. değil o zaman maksat kimse beni kınamazsın. Tamam. Yani burada başkanın emri üzerinde sorulara cevap vermeyi tamam. cevap vermeye son veriyoruz. Hadi vallahi anamu Muhammed bihamdik la